Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, yeni bir haftada karşınızdayız. Paslaşmalardayız ve radyo havandayız. Evet, geçtiğimiz hafta derbi haftasıydı. E, bu topraklardaki e, Galatasaraylı ve Fenerbahçelerin iddiasına göre dünyanın bir numaralı derbisi bizde oynanıyor. E, geçmişte de çok konuştuk bu konuda. Bizim derbimiz belki bunu hak eder e, ancak hali hazırda e, dünya tarafından takip edilen bir derbi değil. E, bizim derbimizin oynandığı gün e, Atletico Madrid Barcelona deplasmanındaydı ve bir derbi değildi. İspanya'daki derbi iki ayrı şehir takımı olsalar da daha çok Real Madrid, Barcelona arasında Ceren eder. Bir de kendi aralarındaki işte Katalan derbisi, Bask derbisi gibi derbiler vardır. Bizim derbimiz ekonomik açıdan da dünya derbileri kategorisine değil. Derbimizi satın alan kimse yok, özetlerini dahi alan kimse yok. Ancak olaylar çıkarsa e, haber niteliği taşıyor. Şu durumda vaziyetimiz bu. E, buna karşılık e, hafta sonu oynanan derbi öncesinde UEFA e, kendi web sitesinden Türkiye'de hayat duracak dedi. E, UEFA tarafından farkında olunan bir derbi tabii ki. Şimdi... E, Hayat falan durmadı, durmayacak da e, 21 Aralık'ta Marduk sonrasında da hayatın devam edeceğini umuyoruz. Eğer haksız çıkarsam da bunu yüzüme vuracak kimse çıkmayacaktır. E, dolayısıyla rahatlıkla hayatın 21 Aralık'tan sonra da devam edebileceğini söylüyorum. Şimdi e, bizim e, bu son derbimiz hakikaten sakin bir havada geçti. Öncesi ve sonrasında... E, taraftarların yaptığı taşkınlıkların e, damga vurdu bir derbi olmadı. Ben bunu şuna bağlıyorum. E, niye sakin geçti? Çünkü <gülüyor> derbiye gelinceye kadar Avrupa maçları, hemen arkasından Türkiye kupası maçları derken vakit bulunamadı Hani derbi üzerine çok konuşmaya. E, eğer bir hafta öncesi boş olsaydı e, derbiyle yatıp kalkacaktık ve dolayısıyla ortam gerilecekti. Ee, sonrasında da herhangi bir şey yaşanmadı yine geldik e, derbi sonrasında çıkan tartışmaları yöneticilere borçluyuz. Ee, kendi aralarındaki tartışmalar bugün gazetelerde görmüşsünüzdür ee, Hani diyorlar ya, taraftarlar e, gergini çıkartıyor olay çıkartıyor vesaire vesaire işte taraftarların hiçbir vukuatının olmadığı bir haftada bile yine başrolü yöneticiler alıyor. Düşünün ki hafta sonu bir derbi daha olsa, yani Galatasaray'la Fenerbahçe bir daha karşılaşsa şu tartışmalardan sonra ne olur? Hani yumurta tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkart noktasına dönüp duruyoruz. Derbiye bir bakalım. Evet. Futbol açısından da pek tatmin edici bir mücadele olmadı. Galatasaray 2 duran toptan faydalandı ve Fenerbahçe 2-1 muhalefetti. Fenerbahçe'nin golü ise Hasan Ali Kaldırım'ın kendi açısından sıra dışı bir vuruşla geldi. Çünkü sol ayaklı bir futbolcu sağ ayağıyla bir gol attı. Ceza sahası dışından güzel bir goldu. Galatasaray'ın golleri de bir kere Selçuk İnan yine e, klasını konuşturdu. Frikik'ten volkanlı hatasıyla galibiyet golünü getiren isimdi. Tabi öncesinde e, Bekir kendi kalesine kaçınılmaz bir gol attı. Çünkü pozisyon itibariyle orada ya kafayı vurmayacak ya da vurursa büyük ihtimalle gol olurdu ve öyle oldu. Türkiye'de e, bu duran toplarda özellikle cepheden gelen duran toplarda defanslar ne gariptir ki bir türlü e, Pozisyon almayı bilmiyorlar. Ee, yani topu arkanız dönük mü durmanız gerekiyorsa en azından birkaç kişinin önden cepheden topu e, karşılaması mı gerekiyor? Bu konuda bir türlü e, futbol e, adamlarımız çözüm üretemiyorlar. Bu e, Tribünlere bakarsak Galatasaraylar tabi tek kale bir maçtı onlar açısından. Çünkü Fenerbahçe elinlerin bir maçtı. Bunun da tartışması oldu. Fenerbahçe deplasman yasağı kaldırılsın istedi. Galatasaray sezon başına alınmış bir karar var. Bizi ilgilendirmiyor dedi. Vesaire vesaire. Haliyle Galatasaraylar tek başlarına statlarında bir koreografi şovu yaptılar. Neydi o şov? İşte elinde kupayla gülümseyen bir aslan ve arkasında cayır cayır yanan bir Kadıköy e, stadı e, benzetmesi ve şaşkınlık ifade eden bir Fenerbahçeli taraftar Alex'e benzetilmişti. Geçen seneki <gülüyor> şampiyonluk e, kutlamasıydı bu. O şampiyonlar yapılan bir göndermeydi. 12 Mayıs'ta Kadıköy'de alınmış şampiyonluğun e, kısa bir öyküsüydü. Ve Derbi bu şekilde tamamlandı. Futbol açısından pek tatmin olmadınız. Tatminkar olmadığını dile getirdik. Ee, bomba salı günü patladı. Öncesinde aslında e, akşam gazetesine konuşmuştu Aziz Yıldırım. E, çünkü Abdurrahim Albayrak işte artık psikolojik baskı kalkmıştır Fenerbahçe ile Galatasaray arasında demişti ama Aziz Yıldırım da onlar bize 6-0 yemeyene kadar psikolojik üstünlük bizde demişti. Bu karşılaşmadan, pardon, bu tartışmadan ziyade önemli olan Aziz Yıldırım'ın <gülüyor> Salı akşamı Fenerbahçe TV'deki konuşmaları oldu. Uzun bir aradan sonra Aziz Yıldırım ortaya çıktı. Bir kere şurası muhakkak derbiden sonra Aziz Yıldırım'ın konuşması içerinden bağımsız olarak bir kere gündem değiştirmeye yöneliktir. Türkiye'de bu her zaman böyledir yenilen taraf bir şekilde derby'nin üzüntüsünü azaltmak taraftarının ilgisini başka yere çekmek için başkanlar çıkar bir gündem değiştiren konuşma yaparlar. Burada da az yıldırım alt o kadar uzun bir aradan sonra çıkıp konuşması tesadüf değildir. Eğer haksızlıklara itiraz edecekse yani kendine karşılık yapılmış, kendine karşı yapılmış haksızlıklardan söz edecek bu bu haftanın konusu olamazdı. Çünkü e, derbide e, çok hakem üzerine konuşulacak bir şey yok. Tek pozisyon var o da Merylis'in e, gördüğü kırmızı karttır. Bu da henüz e, çıkmış bir karar yok. Hakemin verdiği raporun doğrultusuna vermiş bir karar yok. Ha, onun için ayrıca bir açıklama yapılabilir belki hani kendilerini savunmak, oyuncularına verilecek cezayı düşük tuturmak için ama e, çok öyle genel olarak derbe büyük bir haksızlığa uğranılmış da çıkıp konuşalım durumu yoktu bence. E, bu bana göre gündem değiştirmeye yönetti. Peki gündem değişti mi, değişecek mi onu da bir ara verdikten sonra konuşalım. Kanatsız kuş olmak zordur ah oh, güzelim denize varmayan ırmak gör beni gör beni gör gel gözümü ol gör beni sar beni sar beni sar, sar. göküzümü uç beni uç beni uç yavru koş ol uç beni geç beni geç beni geç kanadım ol. Şu deniz kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz Bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim Güneş kendi yoluna Gör beni, gör beni, gör Gel gözüm o gör beni Sar beni, sar beni, sar, beni, sar. Gökyüzüm o Uç beni uç beni uç bir yavru koşu uç beni Geç beni geç beni geç kanadım o Peşinden ah güzelim, bir gemi di beni sevdim. Yelkeninde bir beyaz gül ah güzelim, dumanında sevda sözleri. Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni sar beni sar beni sar gökyüzüm ol. Uç beni uç beni uç yavru kuş uç beni Geç beni geç beni geç kanadımı Bırak uysun şu deniz kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız gibi Olacak Sonunda Ben Kendi Yoluma Gideceğim Güneş Kendi Yoluna Gör Beni Gör Beni Gör Gel gözümü Gör beni. Sar, beni sar Beni Sar Beni Sar Gökyüzüm Ol Uç Beni Uç Beni Uç Yavru uçu Uç Beni Geç Beni Geç Beni Geç Kanadım ol. Gör beni, gör beni, gör gel gözümü, gör beni Sar beni, sar beni, sar, sar gökyüzümü Uç beni, uç beni, uç yavru kuşu, uç beni Geç beni, geç beni, geç kanatımı Ben Kenan Başaran Radyo Havanda'sınız. Paslaşmalar 2. bölümüne devam ediyor. Evet Az Yıldırım açıklamalarıyla gündemi değiştirdi. mi? bakalım. Satır başlarını çıkartalım. Az Yıldırım diyor ki: Türkiye'de teşvik almamış tek takım Fenerbahçe'dir. Diğerleri de almadım diyorsa çıksın söylesin. Şimdi e, ilginç tabii bu. Eee o zaman soru şöyle de sorulabilir. Fenerbahçe şunu da söylemesi, yani cümlenin bir devamı da şu olmalıydı. Fenerbahçe teşvik almamıştır, Fenerbahçe teşvik vermemiştir. Diğerleri de çıkıp, biz teşvik almadık, teşvik vermedik desinler. Cümle bence böyle kurulursa çok daha doğru olur. İkincisi, e, durup dururken, niye bu konuya girdi az yıldırım diyeceksin ama bir gün önce e, akşam gazetesinde çıkmış bir söyleşi vardı. E, Fikret Seçen, e, İstanbul Cumhuriyet e, savcısı, başsavcısı e, şike, Türkiye'de şike bitmiştir şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi Türkiye'de şikenin bitip bitmediğini bilmiyoruz. Türkiye'de şikenin yapılıp yapılmadığını da bilmiyoruz. Yani en azından ceza yargısı açısından bilmiyoruz. Çünkü ceza yargısı ne dair karar nihayileşmedi. Daha yargıtay aşaması var. Bir savcının e, yani yargının başındaki önemli bir ismin bu açıklama yapması bana göre e, tuhaf. Beklemek lazım. Yargıtay nihai noktayı koysun ondan sonra çıkıp konuşalım. Ayrıca e, şikayetin bitip bitmediğini e, nereden biliyoruz? Eğer vardıysa, bundan sonra olmayacağını neye göre söylüyor savcı? İşte millet uslanmıştır mantığıyla söylüyor. İtalya'da 2006'dan önce Şike olayları patladı, Juventus küme düştü, Milan puan cezası aldı vesaire. Ama bugün İtalya'da hala bu tür vakalara vakalarla karşılaşıyoruz. Hala. Büyük takımlar şike veya teşvikle suçlanıyorlar. Çünkü niye? Şimdi illa kulüpler bu işi yapacak diye bir şey yok. Bu endüstriyel bir oyun. Uluslararası aktörlerin çoğaldığı bir oyun. Bahis şirketlerinin illegal bahisçilerin de cirit atlı bir alana döndü. Bu alanda Forun birçok alanda dışarıdan faktörler her zaman müdahale etmek isteyecektir. Buna karşı sistemlerin doğru düzgün kullanılıp denetimlerin sıkı yapılması gerekiyor. E, kulüp yapmasa bile e, dediğim gibi uluslararası illegal bahis şirketleri de e, ya da mafyalar da bu işe soyunuyorlar, soyunabiliyorlar. Bunu bir kenara tutalım. Az Yıldırım... E, geçmişteki döneme atfen söylüyorsa, hani kim, biz yapmadık, vermedik, diğerleri çıksın, söylesin. Bu manada söylüyorsa, çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama bugüne dair bir şey söylüyorsa, yani bu sezona dair bir şey söylüyorsa, eğer bu sezon biz kimsenin teşvik almadık, diğerleri de çıksın desin diyorsa, bir suç isnatı var, bir şey ima ediyor. Ee, bunu da Açıkçası yetkililerin sorması lazım. Sayın Başkan siz ne demek istediniz diye. Çünkü artık e, karnından konuşarak bir yere varamayız. Kimse çıkıp karnından konuşmasın. Ne biliyorsa açık açık söylesin. Hele ki Fenerbahçelilerin çok daha açık net olması lazım. Öyle ya kendilerine yapılmış e, büyük suçlamalar oldu. Şike davasına muhatap oldular. Hani kendimi onları yerine koyduğum zaman düşünüyorum. Ondan sonra Hani Aziz diyor ya, herkes ne kadar temizse biz o kadar temiziz. Yani böyle bir operasyona ben maruz kalsam, bundan sonra ee, duyumlarımı, iddiaları, elime belge geçmişse, hemen derhal ilgili makamlara veririm, işlemleri başlattırırım. Yani öyle ya siz beni süründürdünüz, buyurun derim. Ama imalarla, dolaylı anlatımlarla vesaire Yere varılamayacağını artık görmek lazım. Az Yıldırım'ın açıklamalarında beni ilgilendiren önemli bir konu da şu. Belki bunun üzerine tartışmak lazım. Az Yıldırım diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda bazı avukatlar hem tahkimin hem disiplin kurulunun hem kulüplerin hem kulüpler birinin avukatını yapıyor. Çok doğru bir tespit. Fakat bunu ben şirke davasında e, tanıklık etmiştim. Şimdi orada e, sanık Sami Dinç e, futbol dünyasında e, herkesin tanıdığını e, yani hem kulüp müvekkil, müvekkiller arasında hem kulüplerin olduğunu hem futbolcuların olduğunu söyledi. Hem iş adamları vesaire. Ben o zaman e, merak etmiştim. Hatta sormuştum da avukatlara vesaire. Yani nasıl oluyor bir insan hem kulübün hem müvekk oyuncunun müvekkili e, şey, avukatı olabiliyorsa. Diyelim ki e, X futbolcu A takımının oyuncusu e, oldu. Ama B takımdayken benim müvekkilimdi. Şimdi benim müvekkilim olan A takımına geldi. Yani iki tane müvekkilim var. İkisi de aynı çatı altında. Peki bunların çıkar çatışmasına ben ne yapacağım? Yani ara buluculuk mu yapacağım? Kulübün çıkarını mı sanacağım? Futbolcunun çıkarını mı hocam Mantıklı olan bir avukat müvekkilinin çıkarlarını peşinde koşar. Ona birse üç kazandırmaya çalışır. Ya da zarar birse e, yarıma indirmeye, toptan kaldırmaya çalışır. E, belki bu hem kulübün hem futbolcunun avukatı olduğu zaman uzlaştırma yaparken e, belki müvekkilinin hak kaybına neden oluyor. Çünkü sadece bir tarafın avukatı olsa ve aradaki problemi çözerken belki daha çok kazandıracakken müvekkilini ikisinin de avukatı olduğu için yani ikisini de feragat ettirecek. Böylece müvekkilleri belki haklarının gasp edilmesine neden olacak. E, tabii bunlar mali tarafı için. Bir de etik açıdan sorunlar var. Yani e, bir bakıyorsunuz bir avukat tahkim kuruluna üye bir, aynı zamanda bir kulübün avukatı, epeki nasıl ya da bir futbolcu'nun avukatı olabilir. E bu avukatla, bu futbolcuyla kulüp ilgili bir disiplin suçu geldiğinde önlerine nasıl karar verebilecek yani? Nasıl olacak bu işler? Hakikaten Aziz Yıldırım'ın e, bence üzerinde durması gereken en en önemli açıklaması budur. Bu Türkiye Futbol Federasyonu ve çevresindeki avukatlar meselesi çok ciddidir. Bunun artık üzerine durulması gerekiyor. Hem kulüp avukatı olacaksın, hem tahkim kurulu üyesi olacaksın, hem disiplin kurulu, hem federasyonunda çalışacaksın. Hem futbolcuların avukatını yapacaksın, hem menajerlerin avukatını yapacaksın. Hatta taraftarın da avukatlığını yapacaksın. Böyle bir avukatlar kliği var o bölgede enteresan. Bence bu çok ciddi bir konu. Ben açıkçası kendim bunu gazetemle de işlemeyi düşünüyorum. Ve tabi Aziz Yıldırım açıklamalarına Galatasaray Kulübü de sessiz kalmadı. Özellikle bu e, teşvik mevzularında tabii ki e, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da hemen cevabını verdi ve mesnetsiz suçlamalar dedi. Diğer yandan e, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Şike sürecinin en masum takımı Beşiktaş'tır dedi. Ee, yani ne denilebilir ki? Ee, hani en azından şunu söyleyebilirdi. Ee, şike davasına muhatap olduğumuz için üzgünüz. Vesaire. Yani bir şey dem, yani Çünkü öyle de böyle spor yargısına muhatap olduğunu, ceza yargısında haklarını anladığını ee, Suçlamalar var. Ee, neden? Ee, en masum olduğunu açıklaması lazım. Altını doldurması lazım. Yüzeysel e, yaklaşımlar e, bir anlam taşımıyor. Evet. Dilerseniz son bölümde e, biraz diğer e, konulara, diğer kulüklere bakalım. üstündeyim ne ucu var ne buca bir sevda içindeyim başım dumanlı bir deniz üstündeyim ne ucu var ne bucağım bir sevda içindeyim Başım dumanlı, ağzımda bal gibi tatlı bir türkü. Bir her bir çıkarım bu yokuşu. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü. Kazanırım çocuklarıma ekmek parası. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü. Bir iner bir çıkarım bu yokuşu la, la, la, la. Ağzımda bağ gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası. Üstünde Rüzgar önünde Ben sevda içinde, Tatlı öyküde İnişte Çıkışta Ekmek arasında iki oğlumlar Mehmet ve Ali İçimde yarına bir düş gibi Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Bir her bir çıkarım bu yokuşum Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Sanırım çocuklarıma ekmek parası. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü. Biriner bir, bir çıkarım bu yokuşu Ağızımda bal gibi tatlı bir türkü. Kazanırım çocuklarıma ekmek parası. make my Pastaşmaların son bölümündeyiz. Radyo alandasınız. Ben Kenan Başaran. Evet. Derbi ve arkasından kulüp başkanlarının yaptığı açıklamalar ve tartışmalar. Evet, bu hafta sonu Galatasaray Trabzon deplasmanına gidiyor. Bu da önemli bir maç. Trabzonspor kaybederse bana göre tamamen havlu atacak. Kazanırsa lige yeniden bir başlangıç yapacak ve aynı zamanda Zirvede Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki çekişmeyi ikinci yarıya daha sıkı bir şekilde taşıttıracak Trabzonspor. Galatasaray kazanırsa üst üste iki derbiden galip ayrılmış olmanın özgüveniyle ikinci yarıya başlayacak. Öncesinde de karşı zaten 3-3 beraber kalmış. Böyle kayıpsız bir şekilde derbileri tamamlamış olacak yeni daha doğrusu. Bu da e, şampiyonluğun bir alametidir. E, Türkiye'de çünkü derbilerde karlı çıkan takım e, şampiyonluğunda en e, yakın ismi oluyor. Bunu böyle belleyelim. E, Trabzonspor İstanbul'daydı. E, önce kupada Kasımpaşa'yı penaltılarla eledi. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye ile deplasmanda olimpiyatta karşı karşıya geldi. Büyük bir taraftar kitlesi önünde oynadılar. Olimpiyata göre. 25 bin taraftar vardı. 1-0 öne geçse de 2-1 kaybetti. Olimpiyatta ilk defa BV'ye kaybetmiş oldu Trabzon. Maçta öne çıkan en önemli unsur Trabzonspor taraftarlarının taraftarları yaptığı protestolardı. 3 Temmuz Şike davası sürecine yönelik eylemler yaptılar. Pankartlar açtılar. Yazılar yazdılar. Dövizlerle bir takım ee, eylemler yaptılar. İşte, siyah kartonlar açtılar. Maçın 34. dakikasında 61. dakikada ise beyaz kartonlar açtılar. Ee, böylece İstanbullara ululara kirlisiniz. Trabzon'a ise temizsiniz mesajını verdiler. Kendilerince. Ee, başkanlarına sahip çıktılar. Asla yalnız yürümeyeceksin dediler ama maçı 2-1 bitince bazı homurtularda duyulmadı değil. Eee Diğer e, her hafta en güzel futbolu oynayan Oscar'ın sahibi Beşiktaş tartışmasız. Bu hafta da öyle oldu. Özellikle ikinci yarısı Ankara'da gençler birliği çok e, tatlı bir maç oynadılar. E, kazanmalarını Almeida istemedi açıkçası. İnanılmaz goller kaçırdı. E, yani Hugo Almeyda <gülüyor> bu sezon attığının yarısını dağıtabilseydi Beşiktaş belki de hiç yeri açık ara lider bile kapatabilirdi. İnanılmaz e, bir basiretsizlik gösteriyor. Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda diyeceğim ama bu sefer çizgi üzerinden de atamadı. E, Beşiktaş Gençler Birliği deplasmandan bir birlik sonuçla ayrıldı. E, buna rağmen e, <gülüyor> henüz e, zirvede ben kopmuş değil. Galatasaray dediğimiz gibi bu hafta bu e, Trabzon'dan puan kaybıya dönerse Beşiktaş da tabi Kayseri'yi yenerse e, zirveye tekrar ortak olacak. Ama Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli sorunu tabi diğer büyüklerin de aslında e, kalbur üstü takımlara karşı zorlanması. Bakıyorum şöyle Beşiktaş Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Bursaspor'a, Spor'a, Sivas Spor'a e, puan kaybetmiş. E, Eskişehirspora Spor'a, Hakizha'a ve nihayetinde gençler birine. Bunlar hep e, kalbur takımlar. takımlar. E, buna karşılık yendi takımlar e, Ordu Spor, Karabük Spor, efendim söyleyeyim işte <gülüyor> Mersin İdman Yurdu e, ve Antalya Spor gözüküyor. Mesela, Ant iç, şu anda Beşiktaş'ın zirve eteklerinde yendiği en güçlü takım Antalya Spor. Yani e, bütün tabloya baktığımızda bu sürpriz oluyor. Hem de 5-3 yemişlerdi. O maçta malum çok sıra dışı bir atmosferde cereyan etmişti. Evet vaziyet bu şekilde gidiyor. Karabük Spor'un üst üste ikinci galibiyetiyle yukarı çıktığını görüyoruz. Mersin'de Mersin Akhisar'ı yendi. Hocası Nurullah Sağlam veda etti. Yönetim öyle bir tasarrufta bulundu. Bakalım başına kim getirecekler Mersin'in. İstikrarsızlık e, Türkiye'de bir seçenek olarak hep e, kullanılıyor. Oysa ki düşecekseniz de kalkacaksanız da biraz sebat etmek lazım. Aynısını da diretmek lazım. Herkes başarının istikrar olduğundan söz eder ama kimse uygulamak istemez nedense. Evet haftaya e, tekrar görüşmek dileğiyle. Ben Kenan Başaran, hoşçakalın diyorum. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran